Su Hakkı'na hoş geldiniz. Ben Akgün İlhan. Ben Nurhan Yüce. Su Hakkı'nın bu haftaki gündeminde savaş ve çatışma döneminde işlenen Su Hakkı ihlalleri olacak. E, i̇ki tane canlı örneğimiz var, taze örneğimiz var. Şırnak İli'nin Cizre ilçesinde biliyorsunuz 4 Eylül günü saat 8'den itibaren bir sokağa çıkma yasağı başladı. Hatta pazar günü e, bu kaldırıldı ama sonra tekrar, tekrar e, şey oldu, tekrar gündeme geldi. Bu süre içerisinde insanlar hemen marketlere akın ettiler, yiyecek stoklamak için, su stoklamak için. Günlerce süren sokağa çıkma yasağı sırasında aynı zamanda tabii hastalıklar ve diğer nedenlerle pek çok insan da hayatını kaybetti. Sokağa çıkma yasağı olduğu için düne kadar toprağa verilemedi, pazartesi gününe kadar... Ee, ...ilçede altısı sağlık hizmeti alamadığı için... ...15'te ateşli silah yaralanmasıyla... ...toplam 21 kişinin yaşamını yitirdiği belirtiliyor. Evet. Şimdi bu ölümlerin bazıları hastaneye gidememekten dolayı oldu. Ee, i̇lçede tek tek doktor kalmıştı. Ee, bazı insanlar ise evinde uyurken e, işte kurşunlarla e, ölü, öldüler. E, Cizre'de yaşam sadece ölümler e, sadece ölümler yüzünden değil sokağa çıkma yasağı nedeniyle e, temel haklarından mahrum kaldı e, çok uzun bir süre fırınlar kapalıydı özellikle bazı semtlerde büyük e, sıkıntılar yaşandı e, su meselesi çok ciddi boyutlara ulaştı Canları pahasına sokağa çıkıp işte bu tür temel ihtiyaçlarını giderme girişimleri oldu insanların. Ee, bazı fotoğraflar da yansıdı bu şeyde durumda. İçme su borularından sokağa akan e, çamurlar, su, çamurlu suları toplama girişimleri vardı ya da işte sıkı yönetim kalktığında. Ee, ...sokağa çıkma yasağı kalktığında pardon, ee, hemen insanların e, suya e, akın ettiğini Hı. gördüğümüz fotoğraflar vardı. Evet, aslında bu utanç tablosunun benzeri Gazze'de de yaşandı, yaşanmakta zaten. Evet. İsrail biliyorsunuz yıllardır abluk altında tuttuğu Gazze'ye 7 Temmuz'da 2014 yılında havadan ve denizden... E, ...17 Temmuz'da ise karadan saldırıya geçmişti geçen sene. Daha sonra orduyu karadan geri çekti. Hava saldırılarını sürdürdü ve 26 Ağustos'ta Ateşkes'te bu saldırılar son buldu. Ama 51 gün saldırı altında geçmiş oldu Gazze için. 2000'den fazla insan hayatını kaybetti. 11.000'den fazla insan yaralandı. Aynı zamanda 9.000 yapı tamamen yıkılmış. 8.000 bina ise kısmi olarak zarar görmüştü. E, ve tabii elbette ki bu sırada su şebekesine de yaklaşık 35 milyon dolarlık zarar olduğu da söyleniyor. Evet. Evet. Zaten e, Gazze 8 senedir abluka altında evet. e, olan bir yerleşim birimi. E, bu süre içerisinde insanlar e, su ihtiyaçlarını e, kendi imkanlarından karşılamaya çalışıyorlar ve ağırlıklı olarak da bunu yapıyorlar. E, su kuyuları açarak evet. e, gerçekleştiriliyor. O, bu dönemde şunu söylemek çok anlam ifade etmiyor. İşte bu akiferlerdeki suyu kullanmak hani çok tehlikelidir. Evet. Demek hiçbir anlam ifade etmiyor. Çünkü hayatta kalabilmek için Hı. buna mecbur bırakılmış durumdalar. Evet yani günü kurtarmak derdindeler. Evet yani, yani üstelik suların yüzde 95'i Gazze içerisindeki e, suların yüzde 95'i kanalizasyon sularının karışması sebebiyle işleme tabi tutulmadan da içlemez e, durumda e, Kirlilik oranları çok yüksek suda nitrat miktarı e, olması gerekenden 4-5 kat e, daha yüksek e, duruma ulaşmış. Aha. Evet ve maalesef aradan o kadar yani bir sene geçti ee, bu yoğun hava saldırıları sırasında zarar gören su altyapı sistemi onarılmış değil doğru düzgün. Bu nedenle de halen 120 bin kişi su sıkıntısı çekmekte. Bölgede bazen bir hafta boyunca hiç su akmadığı da oluyormuş. İnsanlar artık tuzdan arındırılmış su satın alıyorlar ve buna da e, haftada yaklaşık bir ay ile dolar falan ödüyor. Orası için çok büyük bir şey tabii bu büyük bir rakam. İsrail'in son saldırılarından sonra su altyapılarında yaklaşık 40 milyon dolarlık zarar meydana geldiği söyleniyor. Ve zarar gören şebekelerin altyapının sadece çok küçük bir kısmı onarılmış. Evet. Onda ambargo ile ilgili bir durum var. Yani evet. inşaat Hı. malzemelerinin girişine de engel olduğu için ambargo. Hı. Bu altyapı yenileme işlemleri de bir türlü yapılamıyor. Evet. İki örnekte de aslında büyük insan kalabalıkları, Cizre'de işte 140 bin hmm. e, gazze'de 120 bin insan, hmm. e, Cizre'de daha kısmi bir sürede olsa da hmm. e, gazze'de daha uzun süreli olarak e, su yani temel hmm. e, yaşam haklarından mahrum edilmiş durumdalar. Evet. Şimdi içinde bulunduğumuz coğrafyadan iki tane örnek verdik. Birisi Orta Doğu, birisi kendi ülkemizden. Şunu e, hiç unutmamak lazım. Bunların tekrar yaşanmaması için yakın gelecekte de böyle su hakkı ihlallerin olmaması için şunu söylemek gerekiyor. Su hakkı ihlali savaş şartlarında bile olsa hiç çatışmada da olsa bir insanlık suçudur. Bu evrensel bir haktır ve ihlal edilmesi halinde aslında yasal yaptırımları olan bir haktır. Bunu söyleyelim, bunu hatırlatalım. Evet. Aslında suyun hak olarak tanımlanması da e, en fazla gasp edildiği dönem olan savaş dönemlerinde ilk evet, kez dile evet. getirilmiş. E, yani su hakkı kavramı bugün kullandığımız kavram daha yakın bir döneme ait. Hı -hı. E, ama ilk... Metinlere, uluslararası hukuki metinlere, sözleşmelere baktığımızda tanımlandığı koşullar aslında savaş dönemleri. Evet. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Birleşmiş Milletler nezdinde yapılan Cenevre Sözleşmesi bunların başında geliyor. Bakın bu metinlerde suya erişim hakkıyla ilgili neler deniliyor? Evet onlara bir bakalım. Evet. Ee, bir tanesinde savaş mahpuslarına yapılacak muamele ile ilgili Cenevre Sözleşmesi'nin... 20. 26. 29. ve 46. maddelerinde şunu söylüyorlar. Mahpusa içme ve temizlik için gerekli olan suyun mahpusluk sırasında ve yer değiştirme sırasında tedarik edilmesi zorunludur. Hiç böyle bir boşluk bırakmayacak şekilde muhakkak suya erişimin sağlanmasının yasal bir zorunluluk haline getirmiş bu madde. Yine 1950 yılında yürürlüğe giren savaş zamanında sivil kişilerin korunmasıyla ilgili Cenevre Sözleşmesi'nin... 85, 89 ve 127. maddelerinde de göz altında bulunan sivillerin tutulma ve yer değiştirilmeleri boyunca tuvalet ve banyo gibi temizlik ihtiyaçları ile içme suyu ihtiyaçlarının karşılanmasının zorunlu olduğu belirtilmiş. Evet. Yine son olarak 1978 yılında yürürlüğe giren e, uluslararası olan ve olmayan ki bunlar iki ayrı sözleşme silahlı çatışmalardan mağdur olanların korunması ile ilgili bir Kanun maddesi var 12 Ağustos 1949 sahili Cenevre Sözleşmesi'nde ek protokollerden birincisinin 54. maddesi ve ikincisinde 5. ve 14. maddelerinde şöyle söyleniyor. Sivil nüfusun hayatta kalması için gerekli olan su kaynaklarına saldırılması, tahrip edilmesi, ortadan kaldırılması, kullanılması hale getirilmesi yasaktır. Evet şimdi bu, bütün bu metinler savaş gibi insan haklarının toplu olarak ihlal edildiği e, dönemlerde bile insanların savaşın karşı tarafı olan ve bu nedenle düşman e, görmesi gerektiği propaganda edilen kişilere bile insanlıktan e, çıkacak raddede düşmanlık edemeyeceğini belirtiyor aslında. Evet ve garanti altına alıyor. Evet garanti evet. altına alıyor. Günümüzde halen geçerli bu Cenevre Sözleşmesi. Buna aykırı biçimde sivil su kaynaklarının bombalanması, savaş tutsaklarının suya erişiminin engellenmesi gibi vakalar. Sivillerin var. suya erişiminin Hompatleri, engellenmesi. Tabii sivillerin genel olarak da. Böyle vakalar karşısında su hakkı ihlal edilen kişilerin olayın ciddetine göre bu konuyu Uluslararası Ceza Mahkemesi önüne taşıyabilme imkanları var. Evet. evet. Şimdi e, Türkiye ara, ara mı Hı. verelim? Evet, istersen Peki. bir ara verelim e, bir şarkıyla. Ondan sonra zaten bu e, ağır konuyu işlemeye devam edeceğiz. Evet. Kimden dinliyoruz Parçamızı. Sean Hayes'ten dinliyoruz. One Day the River. gonna take us one day the river someday river gonna take us a river a river mm -hmm. there is a missing thing brown umbrella polka dot going to Evet, su hakkında bu haftanın konusu Cizre'de yaşanan aslında su hakkı ihlalleri ve aslında en temel yaşam hakkı ihlalleri diyebiliriz. Şunu unutmadan tekrar edelim, su hakkı ihlali savaş şartlarında bile olsa bir insanlık suçudur diyelim tekrar. Hı hı. Şimdi Cenevre Sözleşmesi'nden bahsediyorduk. Yani görüyoruz ki Türkiye şimdiye kadar imzacısı olduğu bu sözleşmeye aykırı bir durum sergilemiş ve sergilemekte. Sokağa çıkma yasağı dönemi içerisinde evet. e, bu insanların orada yaşayan büyük kalabalıkların ki hı hı. büyük kalabalık olmaya da gerek yok aslında. E, temel ihtiyaçlarını nasıl karşılayacağı konusunda hiçbir hı hı. kaygı e, gütmedi. E, aslında sadece savaş ya da çatışma koşullarında değil yani su hakkını hı hı. tanıma konusunda da Türkiye'nin ...karnesi olumlu değil. Evet. Ee, Birleşmiş Milletler Genel Meclisi 2012 Haziran'ında e, bir karar almıştı. 122 lehte 41 çekimsel oyla kabul edilmişti bu karar. Güvenli ve temiz içme suyu ve yeterli sağlık koşulları hakkını... ...yaşam hakkı ve tüm insan haklarından yararlanmak için... ...temel bir insan hakkı olarak tanımlanmıştı. Bu çekimsel oylar arasında Türkiye'de vardı. Evet. Daha sonra bu karar Birleşmiş, Milyar, Birleşmiş Milletler'in kararı sonrasında Ekim ayında İnsan Hakları Konseyi tarafından da geliştirilmişti. Onda da yer almıyordu Türkiye. Evet. Yani hazırladığı bir dönemden beri su kanun tasarısı var. Evet. Onun içerisinde de su hakkı yer almıyor. Zaten mevcut yasalara baktığımızda da e, yoksul ya da zengin herkesin suya erişimin önünde engel olan 2560 sayılı iski kanunu var bir kez her şeyden evet. önce. Bu kanuna göre bütün büyükşehir belediyeleri evdeki içme kullanma suyunu bile belirli bir oranda karlı vatandaşa satmak zorundalar. Satmazlarsa suç işlemiş oluyorlar. Bu da hani bu tip yasalardan daha çok var ama hepsini söyleyeceğim söylememiz mümkün değil burada. Bunlar da cabası yani. Dolayısıyla uh -huh. Türkiye'de Su hakkı söz konusu olduğunda evrenseller evrensel kurallara uymayan ülkeler arasında yer, yer alıyor Türkiye'de. Nitekim Cizre'de de yaşanan durum bunu ispatlar şekilde. 21. yüzyıla girmişiz. İnsanlar sokağa çıkamıyor. İnsanlar çıktığında vurulup ölme riskini gözle alarak sokağa çıkıyorlar. Sokakta yerde birikmiş suyu bidonlarına doldurup çocuklarına içirmek zorunda kalıyorlar. Evet, evet. Böyle bir tarifsiz. Evet. Ya da sözün e, yetersiz yani. kaldığı bir durumla, durum yaşadık ve yaşamaya da devam ediyoruz. E, şimdi bu İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra aslında biz su hakkının metinlerde, uluslararası sözleşmelerde, hukuki metinlerde e, dahil edilmesi, edildiğinden bahsettik hı hı. E, çok doğal bu aslında çünkü suyun gaspı en başta bu ortamlarda gerçekleşiyor evet, e, bu neoliberal düşünme. politikaların e, hayat bulmasıyla suyun özelleştirilmesi metalaştırılması meselesi daha bir sonraki aşamada ama ilk elden baktığımızda tam da hı hı. savaş ortamları sırasında bu hakkın gasp edildiğinin tespit edilmesiyle bunun önlenmesine ilişkin ilk olarak bu e, Düzenlemeler yapılmış ama daha sonrasında işte e, bunu garanti altına aldıktan sonra yani bu dönemlerde bile savaş dönemlerinde çatışma dönemlerinde bile bu hakkı Hı -hı. ihlal edemezsiniz dendikten sonra bu neoliberal politikalara ilişkinde e, kimi koruyucu maddeler e, gündeme gelmeye başla, başlamış durumda. Evet. E, onun için dönüp az önce de söylediğimiz gibi Türkiye'de hmm. e, hani bu hakkı tanınmayan kimi somut adımlar hmm. var. Evet. Ya baktığımız zaman hani sadece savaş dönemlerinde değil diyoruz. Günlük yaşamın en önemli yaşam mücadelesi oldu artık hani su hakkını savunmak. Bir yanda baraj ve HES gibi sulama enerji projeleri nedeniyle. Sularına el konulan kırsal kesim var. Bunlar hak ilali, ihlali yaşıyorlar. Öte yana bakıyorsunuz kentlerde su faturasını ödeyemeyen onu bırakın ön ödemeli su sayacının ücretini ödeyemediği için suyu kesilen insanlar var. kimisinin Kimisi faturasını tıkır tıkır ödüyor ama buna rağmen su ve hıfzısa altyapılarında kamudan yeterince bütçe ayrılmadığı için belediyelerde. Ya da masraftan kısmak için e, onarımlar yapılmıyor. Borularda sorunlar çıkıyor. İşte sistemde sorunlar çıkıyor. Yine sular kesiliyor. İnsanların suyu yine akmıyor. Daha böyle bir sürü şey var. Yani kentlerde de başka bir dram e, yaşanıyor. Bir başka şey de yine musluktan akan suyu içmeyi artık e, kimse aklından bile geçirmiyor. Damacana hı hı. suyuna ayrı, kullanma suyuna ayrı para vermeye başladık ki... Damacanın suyuna verdiğimiz para bir su faturası kadar var zaten. Evet. İkisini bir araya koyduğumuzda gerçekten de hani ciddi bir bütçemizin ciddi bir kısmını suya vermiş evet. oluyoruz. Su hakkı erişebilirlik kavramı içerisinde ele alınmak zorunda. Bu erişebilirliğin evet. içerisinde de ekonomik erişebilirlik de var. Yani hı hı. bütçelerimizin büyük bir kısmını suya ulaşmak için harcamamamız gerekiyor. Bu önemli bir engel teşkil ediyor. Evet. barış ya da savaş zamanı ihlal edilen su hakkımız için hesap sormak gerekiyor bu hakka sahip çıkmak önemli evet. bu hakkın neyi kapsadığını bir kez daha hatırlatmakta herhalde fayda var su hakkı her şeyden önce temel bir şeye dayanıyor bunu şöyle özetleyebiliriz bütün insanlar ve canlılar yaşam hakkının ayrılmaz bir parçası olan yeterli kalite ve miktardaki suya Fiziksel ve ekonomik olarak etkili bir şekilde erişim hakkına sahiptir. Evet. Ee, şimdi bu unsura baktığımız zaman Birleşmiş Milletler ve Ekonomik ve Sosyal Haklar Komitesi'nin 15 nolu genel yorumu var. Bu yoruma göre su hakkının temel öğeleri yeterlilik, yeterli miktarda su yani, kalitelilik bu suyun kaliteli olması hı hı. ve erişebilirlik az önce biraz e, girdiğimiz konu. Erişebilirlik öyesi bilgiye ve suyun e, demokratik yönetimine erişimi de içeriyor. Aynı zamanda ayrımcılık yasağını da içeriyor. Fiziksel olarak suya erişebilirliği de içeriyor. E, senin az önce verdiğin örnekte de işte ekonomik erişebilirliği de bu öğeleri de içinde barındırıyor. Evet. evet. Biraz daha e, detaylı bakacak olursak hani bu erişebilirlik e, kavramına. Evet. E, suyun... Uzak olması su, e, suyu engelleyen unsurlar arasında sayılıyor. Hı hı. E, fiziksel olarak erişimin güçlüğünden bahsediliyor. Her evin eğitim hı. kurumunu ve iş yerinin içerisinde veya hemen yakınında yeterli ve güvenli e, kabul edilebilir suya e, sahip olması zorunlu kılınıyor. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre suya erişim. ...ulaşım mekansal açıdan bir kilometreden zamansal açıdan da otuz dakikadan fazla sürüyorsa erişebilirlikten söz edilmiyor. Evet. On gün boyunca insanlar e, suya erişemediler. Evet. Bu Hı. hak ihlal edilmiş durumda. Evet. Bir miktar ekonomik erişebilirlikten Hı. bahsettik aslında ama. Evet ona da baktığımızda yine Birleşik Devletler Çevre Koruma Ajansı'nın yaptığı bir çalışma var. Bu çalışmaya göre su masraflarının hane halkının giderlerinin yüzde ikisini geçmemesi gerekiyor. Eğer geçerse bu durumda su faturası çok masraflı veya su çok masraflı kategorisine giriyor demektir. Hı hı. Bu oran yoksul kesimler açısından bakıldığında yüzde ikiyi bırakın yüzde bir nokta yirmi beşe kadar gerilemekte. Yani yüzde bir nokta yirmi beşi aşarsa yine çok pahalı kategorisine giriyor. Bizde içme suyu pek çok şehirde damacanalar ve pet şişelerle oluyor biliyorsunuz. Ee, bu da suyun fiyatının hani sadece bize gelen su faturası değil. Kullanma amaçlı kullandığımız su faturasını değil. Aynı zamanda e, damacananın içme amaçlı kullandığımız suyun da fiyatını hesaba katarsak bizim aylık bedelimiz çok çok yüksek oluyor. Evet. Zaten bunu hesaplamıştık biz su hakkı kampanyası olarak. Yani e, en azından biz bunu İSKİ için hesapladık. İstanbul'daki hani insanların... E, aylık suya verdiği e, Hı -hı. şeyi e, parayı hesapladığımız zaman asgari ücretle falan kıyasladığımızda çok pahalının çok ötesinde hatta bizim Hı -hı. için yani bizim suyumuz çok çok pahalı. Üstelik enteresan olan kısmı içemiyoruz şey. suyu. Hem içemiyoruz Nurhan oran hem de e, içilmeyecek kadar temiz olmayan bir suyu e, ne bileyim sebze yıkamakta bulaşık yıkamakta duş almakta da kullanmak istemeyebiliriz yani gayet normal. Çünkü ...su bir şekilde bizim bünyemize geçiyor... ...ister için ister duş alarak... ...bir şekilde bünyemizi... E, ...zararlı içinde taşıdığı zararlı maddeler de... ...geçmiş oluyor. Evet. Bir başka ve önemli bir maddesi... ...suya erişimde ayrımcılık yapmama... ...maddesi. Ayrımcılığın... ...öncelikli mağdurları dışlanmışlar... ...doğal evet. en fazla. Evet. Yani ilk e, kesim... E, ...bu toplumun... ...en dışlanmışları oluyor. Evet. Yani Türkiye'de de yeterince dışlanmış evet. kesim var. Her türlü. Ee, yani. Evet, bu dışlanmışlık biçimi politik, ekonomik, sınıfsal, etnik, cinsel, dinsel, yaşsal, kültürel vesaire olabilir. Hmm. Ee, devlet bu ayrımcılık Mağdurlarını özel olarak güvence altına almak zorunda, almalı. Hmm. Ee, ayrımcılık uygulamayacak e, mekanizma olmak durumunda, ayrımcılığı teşvik etmemek durumunda. Bunu su üzerine e, uygulayacak olursak su erişimde ayrım yapılmaması diğer de işte eşitliğin sağlanması gerekiyor. Evet. E, özellikle savaş ve iç savaş durumlarında su var, e, elde bir silah olarak Hı -hı. E, işlev görmemesi gerekiyor. Ama hep öyle görüyor. <gülüyor> evet burada bu, böyle. <gülüyor> evet böyle bir özelliği var. E, savaş ya da çatışma ortamında dahi. Ee, bu hizmetin aksamadan yerine getirilmesi ve o bölgede yaşayan insanların e, temel ihtiyaçlarının karşılayacak organizasyonların mutlaka hmm. ve mutlaka yapılması gerekiyor. Devletin en asli görevi bu yani evet. en, en temel yaşam hakkının en temel unsurundan bahsediyoruz su hakkı. Evet ee, bunun dışında bir tane daha şey var bilgiye erişim. E bu şimdi ne demek? Suya erişilebilirliğin içinde tabii bilgiye erişme kısmı da var. Bireysel olarak bilgilenme hakkımız var. Demokratik saydam yönetimin unsurları arasında önde gelenlerden bir, bir unsur bu. Dolayısıyla demokratik bir devlette egemenlik yetkisini vekaleten kullananların işlem ve eylemlerini yetkinin gerçek sahiplerinden saklamaması lazım. Yani bizden vatandaştan saklamaması gerekiyor. Benim aklıma gelen örnek burada Kadıköy'de geçen yaz... ...belki hani Cizre ile kıyaslandığında çok ufak gibi görünebilir... ...ama bu da kendi içinde son derece önemli bir problemdi. Geçen yaz aylarında habersiz su kesintileri yaşandı. Ya da evet. e, haber verdiler ama hani günlü bir türlü beceremediler, söyleyemediler. Gününü İki gün dediler, de. üç güne çıktı, üç gün dediler, dört güne çıktı... ...öyle bir uzama süresi evet, olmuştu. Evet, şeyi de hatırlıyorum. Mesela gece 12'de gelecek diyorlardı. Bir oluyor, gelmiyor. ...birde gelecek diyorlar. İşte Hı. bu şekilde... ...uzatıyorlar. Yani çok kısa bir süre... ...içerisinde gün içinde veriyorlar... ...veya gece içinde diyelim daha doğru... ...insanlar o sırada doldurabilirse... ...şeylerine bidonlarını dolduruyor. Pek çok insanın damacana suyla duş aldığını... ...ulaşık yıkadığını... ...gayet iyi bir şekilde biliyoruz. Yani... ...bunlar yaşandı. Evet. Programın sonuna geliyoruz. Ee, yine Cizre'yle ...bitirelim. Baş... ...bu tür yerlerde yani çatışma ortamlarının... ...olduğu yerde... İşte olağanüstü hal ilan edildiği ya da sokağa çıkma e, yasağının e, konulduğu bölgelerde e, bu temel unsurların e, hiçbirine riayet edilmediğini e, evet. görebiliyoruz. Hı -hı. E, ama bu asıl bu dönemlerde su hakkını savunmak önemli. Evet. E, 140 bin kişinin yaşadığı bir yerde... Herkesin e, suya erişim hakkı olduğunu e, ve devletin de e, bunun gereklerini yerine getirmesi gerektiği konusunda hepimizin herhalde anlaşıyor olması gerekir. Evet. İnsanları evlerine hapsetmemek gerekiyor bir kese evet, <gülüyor> her şeyden önce. Yani suya fiziksel erişimlerinin önüne geçmemek gerekiyor. Çatışmalar sırasında e, hani su ve hıfzıza altyapıları zarar görebilir elbette ama... Bu yüzden suların kesilmesi sorununa hani kesildi yapılacak bir şey yok diyemez devlet hiçbir şekilde veya belediye. Ne yapması gerekiyor? Yani en kötü ihtimalle tankerle su temin edilebilirdi. Ee, vatandaş yerdeki çamurlu suya mahkum olmazdı bu durumda. Yani bunlar aslında devletin en asli görevlerini yapmadığını gösteriyor burada. Cizre'de son 10 gün içinde olup bitenler aslında devletin varlık amacını bile sorgulatır biçimde ve bunların hepsi. Evrensel hukuka göre suçtur diyoruz biz. Evet. Barış evet. hepimize lazım diyor. Barış hepimize lazım. Şimdilik bu kadar Su Hakkı'ndan. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Su Hakkı Kar için değil, yaşam için su.